Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna al-hamdu Lillah, n-ahmduhu ve n-istainuh ve n-istafiruh, ve n-udhuh Billahi min shurur anfusina ve min syyaat a'imalina. N-nihehhi Allahu Ama بعد Tä innä xäirä al hädiitä kitäabul lä, v xäirä al hädiä hädiu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وكل shärä älmorä mühtätä hää, v kll mühtätä bidä, v kll bidäätä zallä, v kll Allah bizi ve sizleri ateşten Dünkü sohbetimizin başlığı fıtrat idi. Fıtratın etrafında onunla alakalı olan fıtratın anlaşımlarını sağlayan fıtratın kendinden sonraki merhaleyle ilişkisini gündeme getiren meseleleri izah etmeye çalışmıştır. Tabii ki fıtratı anlatırken kullar da temas etmenin gerekliliğini istediğimiz için, bu zaruret doğduğu için kısmen de olsa kulluğa temas etme ihtiyacı duyulmuştur. E bugünkü sohbetimiz ise mustakillen tek başına yaratılış gayesi olan kulluktur. Bu kulluk Allah'a ibadetin, tevhidle alakalı olan derslerin umumunda sıkça duydunuz. Ve daha da çok bu mevzuda sohbetlere şahitlik edecektiniz. Sebebi, her ne kadar, biz ne kadar kulluğu gündemimize oturtmaya çalışsak bile mutlak yaptığımız Kuran'daki ifadesinin anlamını tamı tamamına bulunuyorum. Eğer biz kulluk, ibadet, yaratana vazifemizi eda etme adı altında bunu ele alıyorsak ayet-i kerimenin am, genel oluşu ve mutlaklığı da buna delalet ediyor. Her halükarda biz kuluz. Ona kulluk için yaratıldık. Mutlak doğuşumuzdan ölümümüze kadar hasreten sorumlu tutulduğumuz devre gözünde bulundurarak biz kulluk üzere olmalıyız. Her insanları bununla meşgul edebilirsek yine de hakkıyla bunu zeminine yerine oturtmuş sayılmayız. Bu da kusurumuz, noksanımız bu mevzudaki hatalar, mazur görülen hatalar cümlesinden kılınmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Devamlı tevhid derslerinde delil getirdiğimiz, delil olarak kullandığımız ayet-i kerime bu mevzuda da mutlak asli naslardan kabul edilir. Allah Azze ve Celle'nin وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları <gülüyor> sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Burada cinlerle alakalı olan kısmı bizi pek ilgilendirmiyor. Ama genel anlamda biliriz ki ayet-i kerimelerin delaleti de bunu gösteriyor. Kainatta yaratılmış olarak ne varsa bunların hepsinin kendisine dönüp, kendi tabiatına uygun, onlara has bir ibadet için, kulluk için yaratıldıkları bir gerçektir. Ama illa insanların kulluğuyla, onların kulluğunun tatbikatta, eylemde benzeşmesi gerekmiyor. İsmen o eyleme kulluk deniliyorsa, işinde bir müştereklik. Yerde, gökte ne varsa hepsi bunun için yaratılmıştır. Sadece bunun için yaratılan insanlar değil, insanlar ve cinler değildir. Ama neden insanlar ve cinler kasdeten zikredilmiş? Çünkü Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde cinler ve insanlar mükellef yani sorumlu kılınmışlardır. Bu kulluk eylemi ile imtihana tabi tutuldukları içindir. Cinlerin ve insanların dışında hiçbir kimse böyle bir şeyle mükellef kılınmamıştır. Mükellef kılındıkları şeyle denenmiyorlar, imtihana tabi tutulmuyorlar. Çünkü insanların ve cinlerin dışında ne varsa her şeyin asli yaratıldığı şekli diyelim ki arının yaratılışı ve kulluğu onun bal imal etmesidir. O katiyetle bu mevzuda fütur yani aksaklık serdedemez. Tabi seyri, hayatının tabi seyri de bunu yaptırttırılır. Sairlerini de buna göre böylece kıyaslayabilirsiniz. Yani mukayese edebilirsiniz. Onun için burada has eden cinler ve insanlar zikredilirken bunlar mükellef kılınmıştır. Bunlar. Bundan sorumlu tutulmuşlardır. İbadeti, Allah'a imanı ve küfrü kendi öz iradeleriyle tercih ediyorlar. Yani ister isterse inanıyorlar, istemezlerse inanmıyorlar. Yani küfrediyorlar. Cinler yine bizim mevzumuzun dışında kalarak <gülüyor> Allah azze ve celle insanlığın umuman kendisine kulluk için yaratıldığını söylüyor. Ayet-i kerimede insanlar net bir ifadedir. İstisnasız. Arap'ı, Arab olmayan Çinlisi ve gayrısı insan olarak dünyaya gelen her varlık bunun için yaratılmıştır. Bu gaye içindir. İkinci kilit kelime ise bu cümlede kulluk dediğimiz kelimedir. Allah insandı. insanları kendisine, yaratanına kulluk etmeleri için yarattığını söylüyorsa gayenin sırahaten çok açık. Hiç kimse insanın gayesini ne olduğunu söylemede şüphe ve tereddüt taşıyamadı. <gülüyor> ne için yaratıldı? Kullukten. Ama gayenin kulluk olarak ifade edilmesi bunun etrafında bizim geçmişten gelen kısır bilgilendirilmemiz, tecihizimiz ile oluşan yanlışlıklar ...devam ettiği süreç içerisinde... ...katmerleşerek gelmiştir. Bazen iman derslerindeki... ...yarınki dersimiz doğudur... ...şöyle bir ifade kullanırız. İman... ...hayatiyet ifade eden bir... ...meseledir. Ebedi hayatımızın... ...devamı, bekası... ...ve hüsranı bununla alakalıdır. Yarınki dersin başlangıcı olan... ...imana girişte... Biz şöyle bir ifade kullanırız. İman, hayati ifade eden bir meseledir. İmanın tahakkukü gerçekleştirilmesiyle biz ebedi saadetimizi, bu gerçek, bunu gerçekleştirmedeki noktanlığımız ebedi husranı getirir. Binaenaleyh devam ederek deriz ki, Kur'an, Kur'an'da ve sünnette çokça bahsi geçen bir mesele. Hem de, ana haklarıyla önemli bir şekilde geçtiği gibi, teferruatıyla da inceden inceye zikri geçen bir meseledir. Bu kadar bahsi olan, mevzusu geçen bir meselenin hiç de insanların ihtilaf edebileceği bir mesele olmaması gerekir değil mi? Bu kadar bahsi geçmiş, sözü edilmiş, üzerinde durulmuş bir meselenin insanlar tarafından ihtilafına fırsat veren küçücük bir gedi olmaması gerekiyor. noksanlı olmaması gerekiyor. Ve aslen böyle de. Ama görüyoruz ki inandığını söyleyen insanlar arasında en tehlikeli ihtilaf ayrım, insanları tekfir etme noktasına kadar varan iman meselesindeki tarifinden tutun, teferruatına kadar bundaki ihtilaftır. Şimdi bu denli bir ihtilaf, tehlikeli bir ihtilaf önemli bir konudaki ihtilaf insanın aklına hemen şunu getiriyor. Yoksa bu mevzu yeterince anlatılmamış mıdır? Yeterince izah edilmemiş midir? Yeterince insanlara bu tebliğ edilip, insanlara öğretilip, bu noktada tecih edilmemiş midir? dedir diyor. Bazı huku bulan olaylar da bizim bu istikamette düşünmemizde bizi cesaretlendiriyor. İnsanları cesaretlendiriyor. Onu kastediyorum. Hatta bu mevzuda verdiğim örneklerden birisinde bununla alakalı bir televizyon kanalında kalbur üstü Türkiye'de ilim ehli olarak tanınan bazı insanların bulunduğu bir açık oturumda imanın tarifi üzerinde duruluyordu. İmanın tarifinde bile o kadar ihtilap oluştu gündeme geldi ki 10-15 kişinin arasında İki kişi bile net bir ittifak sağlayamadılar. İki kişi dahi net bir ittifak sağlayamadılar. Sunuculardan birisi dedi ki hocam 14 asırdır siz hayatiyet ifade ettiğini söylediğiniz bu mesele hakkında bir ittifak tek bir noktada buluşmayı sağlayamadığınızda sağlamamadığınızda değil mi dediler? Tabi orada laf üzer dediğimiz birisi ya laf içerisine sahip olduğunu düşünen birisi dedi iman bu kadar ihtilafının çokluğu İslam'ın cihan şumullülüğünün ispatıdır dedi. Yani böyle farklı bir izah farklı tariflerin çokluğu İslam'ın cihan şumullülüğünü gösterir yani evrenselliğini gösterir. Bakın bunu bu, su, bu su cevabı veren inandığını ilmihal olduğunu iddia eden birisi karşıdaki ikinci sunucu da dedi ki hocam bu kadar çok tarifi olan bir şeyin herkesin kendi kafasına göre yaptığı bir tarifin bağlayıcılığı nerede kalır o zaman dedi. Herkesin kendi kafasına göre bir tarifi olursa bu meselede o zaman herkesin kafasına göre bir iman tarifi vardı o zaman bağlayıcılık dediğin şey kalkar, insanları ilzam etmesi gereken şeyde ittifak sağlanmamıştır. Tarifinde ittifak sağlanmamışsa, bunun teferruatında, bunun gerçekleştirilmesinde eyleme dönüştüğü noktada da bu ittifakı sağlamanız mümkün değildir." dedi. Tabii ki bu endişe, ki onlar bunu İslam'ın aleyhine kullanıyorlar, o sunucuları kastediyorum veya oradaki ilim meali kaldır üstü olduğu düşünülen kimseler de veya İslam'ın lehinde bunu gündeme getiriyorlar. Aslında vakalara, olaylara zemininde baktığınızda hakikaten Türkiye'de öyle bir iman tarifi var ki bu iman tarifinin dışında kalan tek kişi göremezsiniz. Bu ne demektir? Demek ki imana nakleden bozan eylemlere dönük Hiçbirisi imanı zede, zede vermiyor. Bu tarifin dışında kimse yoktur. Bu tarifin dışında Türkiye'de sizin de hatırlayabileceğiniz gibi bir iki kişi ancak ismen sayabilirsiniz. Benim saydığım kişilerden birisi Aziz Nesindir. Bu tarifin dışında kalan, onların bu tarifinin dışında kalan tek kişi Aziz Nesindir ne de o da erkek yavru olması hasebiyle ben inanmıyorum demiştir netçe. O zaman bu tarifte bir sorun var. Ama sorun bu meselenin yeterince izah edilmediğinden kaynaklanmıyor. İnsanların bunu anlayamadığından kaynaklanmıyor. Kaynaklandığı yer nedir? İmanda imtihanı kaybedenlerin çokluğudur. Bu denli ihtilafın çokluğu iman mevzuunda katiyetle anlatılmamış, anlaşılmayan bir meseleden kaynaklanmıyor. İmanda, imtihandan ve imtihanı kaybedenlerin çokluğuna delalet ediyor. Çünkü Ankebut Suresinin başlarında da anlatıldığı gibi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki iman ettik dedikten sonra siz denenmeden sınanmadan, imtihan edilmeden öylece vereceğiniz mi zannediyorsunuz? Diyor. İman ettikten sonra mutlak deneneceksiniz. Yani sınanılacaktır. Sınanmanız gerekir. İşte iman mevzuundaki imtihanı kaybedenlerin, imtihan iman meselesinde ihtilaf edenlerin çokluğu, ihtilaf etmenin sebebi imtihanı kaybedenlerin çokluğudur. Kaybetmişliğin manzarasıdır. Değilse izahı yapılmadık. Anlatılmamış, anlaşılmamış bir meseleden kaynaklanmıştır. İşte kul'a döndüğümüzden da iman dediğimiz şeyin da fıtrat dediğimiz şeyin ki önüm dün anlattık iman dediğimiz şeyin cüzleri olması hasebiyle Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şerifte de zikredildiği gibi el-imam bid'un ve seb'une şu'beden a'laha la ilaha illallah ve adnaha imatatul tarik. iman yetmiş küsur şubedir diyor. En alası la ilahe illallah en etnası insanlara eziyet veren şeylerin yoldan giderilmesi. insanların gelip geçtiği yerden giderilmesi. El hayâun şûbetün minel imâni. Hayâ da imandan bir şûbedir diyor Kulluk da imanın cüzleri olması hasebiyle imandaki bu yaptığımız değerlendirmeyi aynen kullukta da düşünün. İmanı tarifindeki oluşan ihtilafı, sorunları göz önünde bulundurun. Sonra imanın teferruatı cüzleri olarak kabul ettiğimiz şeyin anlaşılmasında da büyük zorluklar vardır. Hem ne kadar bunu kulluk adı altında gündeme getirmiyorsak, getirmiyorsak bile tarihindeki yanlışlık, noksan bilgi, o mevzudaki istilafın çokluğu sonra bunun teferruata yansımasını da ekleyecek olursanız öyleleri vardır ki iman cüz kabul etmez imanın cüzleri olan şubelerini, kulluk eylemini imanın aslı ile alakasını görmemek. Onda yapacağı bir noksanlığı nazar itibarı almama bu meseledeki eylemi de insanlar tarafından yeterince gündeme getiremeyişlerini gösterir. Bununla demek istediğimiz nedir? Kulluk dediğimiz şeyi bizler eğer aynen ibadetin anlamı şeklinde aktarırsak dünkü izah ettiğim gibi kulluk ibadetin karşılığıdır. Anlamı değildir. Anlamı olması için daha soru sorduk gerekiyor kendisi hakkında. Ubudiyet, ibadet nedir dediğimizde Türkçe deriz ki kulluk deriz. Ama kulluk nedir diye bir soru işareti daha bekliyor. Eğer kulluğu dün izah ettiğimiz gibi isim ile müsemma arasındaki ilişkiyi kurmadan adı tarifiyle müsemma onun cüzleri arasında ilişkiyi kurmadan ele alacak ve o ibadeti sadece bu cüzlerden bazılarına hasredecek olursak ne anlama gelir? Aynen bir ismin birkaç tane müsemması şeklinde dün izah ettiğimiz gibi olabilir. Kalem dediğinizde akla gelen nedir? Bu bir şeyin adıdır. Kurşun kalemin de adıdır. Tükenmez de aklınıza gelebilir. Mürekkep kalemi de aklınıza gelebilir. Keçe kalemi de aklınıza gelebilir. Boya kalemi de aklınıza gelebilir. Aynen para değil. İstediğiniz kadar zikredilen rakamın para birimi olduğunu anlarsınız. Para denildiğinde bir lira, beş lira, bir milyar da paradır. Kulluk denildiğinde bu denli müsemması olan bir ismi, onlarca müsemması olan bir ismi, onlarca cüz'ü olan bir ismisi tutup sadece birkaç cüz'ü ile ele alırsanız ibadet, namaz, oruç, zekat haçtır derseniz öncelikle bilinmesi gerekiyor ki bunlar ibadetten birer cüz ama ibadet kelimesinin içini dolduran müsemmanın tamamı tamamı değildir Noksan olarak gelen bu tarih birçok şeyin ibadet olmadığı kanaatini verecektir ki hayatımızdaki yaptığımız işlediğimiz şeylerin Angarya niteliğinde olduğunu düşüneceksiniz. Yani namazın içinde ancak kendinizi kulluk eyleminde göreceksiniz. Namazın dışındaki gezerken, tozarken yaptığınız işler, ha Angarya havai yaşıyorsunuz. Abes bir ortamdasınız diyeceksiniz. Demeniz gerekir. Ve bu taksimatı, yani bu meselenin tarifini taksimata tabi tuttuğunuzda ayrımcılığı değil, farklılığı değil, bir müşterekliği, birlikteliği anlatması gerekir. Bazen bizler doğru olan şeylerde o denli izahlara gidiyoruz ki mesela doğru olan bir şeyi söyleyeyim. Dünya hayatı ve ahiret hayatı diye bir ayrım var mı? Var. Bu ayrımın gerçekliliğinden hareketle dünya işleri ahiret işleri diye bir ayrım yapmanız doğru mu? Ama biz yapıyoruz. Fakat yanlıştır. Neden? Dünyada hiçbir iş yoktur ki o işin adına şöyle kenarda kulluk deyim. O ahirete dönük hayatınızın sermayesi olmasın. Hangi iş vardır ki dünyada o sizin ahiretinizle alakalı bir uçta olmasın. Eğer sizin tebessümünüz, sizin birisine eşinizin adına verdiğiniz lokmanız, bir yetimin ensesini okşamanız, eşinizle münasebeyi cinsiye dahi kulluk ve sadaka da altında zikrediliyorsa hangi şeyiniz vardır ki bu anlamın dışında göresiniz? Hatta Allah Resulü sizin eşlerinizle münasebeyi cinsiyeniz bile sadaka kulluktur denildiğinde sahabe o tedris halkasının insanları peygamberin terbiyesinde yetiştirilen insanlar bile tacip ederek diyor ki ey Allah'ın Resulü insanın şehveti arzularını tatmin ettiği bir şey nasıl ibadet sadaka olur? Bunu haramdan giderseydiniz ne olurdu diyor? Değil mi? Bunu haramdan giderseydiniz ne olurdu diyor? Aksi o zaman hayatımızda bizim hiçbir şey yoktur ki kulluk anlamının dışında kalsın. Bu ifadeyi genel anlamda kullandığının farkındasınız. Öyle mi? Kulluğu genel anlamda kullanıp hiçbir şeyimiz yoktur ki bizim küçük büyük bütün kavlim, sözlerimiz ve fiillerimiz dünkü ibadetin tarifini tekrarlamam gerekiyor herhalde ibadetin tarifini yaparken şöyle bir izah şekli kullanmıştır kulluk insandan düşünce söz kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyi içeren bir isimdir bu bunu anladınız mı İbn-i ismin ismun sözü yani öyle bir cami isimdir ki bu muhteviyatında birçok cüzü toplamıştır, cem etmiştir. Düşünce bir kulluk eylemi midir? Evet. Nasıl? Olursa, düşünce bir şimdi önce düşünce toptan kulluk eylemidir. Doğruysa Allah'a takdim edilen bir dürüst kulluk eylemi, evet. yanlışsa şeytana, şeytanın lehinde isteyen bir kulluk eylemidir. Yeme içme bir kulluk eylemidir. Nasıl? Evet. Evet. Her insan yiyip içecektir. Yer ve içer. Zaruri bir ihtiyaçtır. Bunu giderme nasıl kulluk olur dediğimizde eğer bunu imani bardaki önümüzdeki zaten bu yeme içme eylemini Allah'ın helal kıldıklarıyla haram kıldıkları arasında ayrım yapmazsanız her halükarda bu, bu kulluktur. Ama Allah'a helal kıldıklarını yiyerek içerek bir konumdaysanız ona takdim edilen kulluk olur. Ama haramla iştigal edip onu yeri çerseniz bu da şeytana takdim edilen kulluk olduğunu zaten Kur'an söylüyor. Bu şeytanın veya evet, onun abanelerinin size haram helal kurarak yaptırdığı işler cümlesinden düşünülüyor. Düşünce bir kulluk eylemidir. Söz bir kulluk eylemidir. Kasıt bir kulluk eylemidir. Fiiller kulluk eyleminin unsurlarıdır. Onun için kulluğun tarifini biz Türkçe'de genel anlamda oturturken neden? gün dedim. Kulluğu biz sadece tek bir cüzden yani ulûhiyet tevhidi dediğimiz Allah'ı birleme dediğimiz noktada ele almıyor. Kulluğu fıtri bazda da alma zorundayız imani bazda da alma zorundayız Tevhidi bazda da alma zorundayız. Bunun için imanın genel tarifi, mukayyetli kayda alınışı, fıtri bazda ise oraya kayıtlıdır, imani bazda ise oraya kayıtlıdır, eğer tevhidi bazdaysa oraya kayıtlı görmemiz gerekir demiştim dünkü sohbetimizde. O zaman genel anlamıyla gittiğimizde bundan sonraki söyleyeceğim cümleleri... <gülüyor> Şu şekilde anlayıp zihninizde hemen sorular oluşmasına müsaade etmeyin. Kulluk her halükarda kulluk eylemi. İnsanın kulluğu tercih etme hakkı yoktur bu noktada. Fıtri bazda ister istemez bir kulluk vardır demiştik. Dün hatırladınız mı? Şu an o kerhen dediğimiz noktada fıtri bazdaki kulluk ister istemezdir. İstesen de istemesen de kulsun. O nizahına geçmeden imani bazdaki kulluk. Bahye, ve o risalete resule, Resul'ün gelişine onun tebliğine muhatap olduysanız buradaki kulluk ihtiyari dedik, icbari değildir. Nedir? İsterseniz kul olursunuz. Allah'a kul olmayı tercih ettiyseniz, Allah'tan gayrına kul olmayı tercih ettiyseniz ikisinde de serbestsiniz. Ha, kulluk da bunun için tercih hakkı yoktu derken şunu kastediyorum. O kulluğu kime takdim ettiğinizde tercih hakkınız vardır. Yani yeme içme bir kulluk eylemiyse ben yerim yemem diye bir tercihiniz var mıdır? Yoktur. Her halükarda yiyecektiniz. Tercihiniz haramdan yeme helalla, helaldan yeme noktasında vardır. Eğer helaldan yeseniz bu ihtiyacınızı giderir, ihtiyacınızdır giderirsiniz. Yani Kulluğunuzu Allah'a takdim etmiş olursunuz. Burada kullukta tercih değil, o kulluğa mabudu o kulluğu, takdim ettiğimiz mabudu ilahı tercih etmede bizim ihtiyarımız mevzu, bahistir. Bunu anladınız mı? Onun için kulluk eylemini şöyle anlayabiliriz. Onun üzerine programlan, program, programlanmamızı, fıtri bazda aynen bir treni, tramvayı düşün, rayların üzerine oturtulmuş bir tren, o rayların sağa sola eğilimiyle gider oraylar nereye giderse üzerindeki bakon da oraya gider. Fıtri bazdaki kulluk eylemi budur. İnsanları ele alarak bunu bahsediyoruz. İnsandan de az önce örnek verdik. Onlar her halükarda böyle giderler. Onlar kullukları bizim, üzeri, bizim gibi bulundukları kulluğu üzere halleri ister istemez Allah'a kullukta gider. Başka tercih hakları yoktur. Bu mevzda tercih verilmemiştir, sorumlu değillerdi. İntana tabi tutulmuyorlar ama bize kullukta değil, kulluğu takdim ettiğimiz mabutta tercih verilmiştir. Haramdan yersin, helaldan yersin. Ona inanırsın, küfredersin. Onun için yaparsın, ondan gayrı için yaparsın. Burada bu noktada şu ayrımı iyi fark etmeniz gerekiyor. Allah'tan gayrına kulluk mevzubaysa burada demek ki bu şirk değil midir diye hemen o meselenin hükmünü aramayın. Hemen o meselenin hükmünü ta uç noktada tevhid-i bazdaki Allah'tan gayrına ibadeti etme şeklinde yakalamayacak Ha, belki imani bazda Allah'tan gayrına kulluğun biz maksettiği noktada adına ne deriz? Belki küfürle alakalıdır. Belki isyanla alakalıdır. Ama küfür noktasına varmayan isyanla alakalıdır. Dün fıtri bazda örneğini verdiğimiz gibi haricilerin, tektircilerin rastgele insanları tekfir edenlerin bu ayette iki tayfenin sorunu var. Birisi tekbirciler demişti. Onlar bunu genel anlamda aldıkları için yani kayda tabi tutmadıkları için, fıtri bazda kayda tabi tutmadıkları için genel anlamda tekbir ederler. İmani bazda kayda tutmadıkları için genel ifadeyle kullanırlar. Hele onlar Tevhidi bazdaki, Allah'ı birleme noktasındaki kulluğu karman çorman telakki etmişler, öğrenmişler ve insanlara da bunu öyle arz ediyorlar, etmez zorundalar demiştik. Onun için daha ileriye vardığımız noktada siz bu meseleyi geriye baktığınızda, ha ben burada bunu anlamıştım ama bundan maksat bu mu bu mu bu imiş diyerek ayırın yapabilirsiniz. Ve rahatlıkla da bunu yapacaksınız demekti. O zaman kulluk dediğimiz şey bizim için her halükarda fıtrattan başlayarak iman tevhidde üzerinde bulunduğumuz eylemler manzumesidir, silsilesidir. Fıtri bazdaki meseleyi dün attık. Bugün imani baz, baza, imani bazdaki kulluğa girebilmek için birinci merhaleden ikiye geçişi şöyle anlatmıştım. Senin bir fıtratı elde tutarak imana kavuşmuş iseniz İkinci misak dediğimiz noktaya varmışsanız senin bir fıtratla ancak üzerine sahip bir imanı bina edersiniz demiştik. Buradaki sahih imanı kullanmamızdaki kasıt şu kulluk dediğimiz şey sahih bir anlamda naslara dayalı hayatımızın ilmihal dediğimiz kısmında mıdır muamelat dediğimiz kısmında mıdır İhtiyari dediğimiz şeyler cümlesinden midir? İcbarî hissettiğimiz ve bunların toplu bir adı olarak mı gelir? Mesela bugünkü sohbette demiştim. İcbarî dediğimiz fıtri bardaki kulluk dediğimiz şeyi birçok mahlukatın ister istemez kendi keyfiyet üzere yaptığını söylemiştik. Ama bu insanda böyle değil. İnsanın eee kerhen yaptığı diyelim. Çünkü isteyerek de tav an yapmıyor. Tav an namazdır. Namaz kılıp bir insanın cesedi keren secde ediyor. Onun secdesi onun kulluğudur. O bunun üzerine, fıtratı bunun üzerine kaydedilmiştir. Ama namaz diye bir ibadeti gündeme getirdiğinizde ruku, kıyam, ruku ve secde diye bir manzume görürsünüz birliktelik. Hadis-i şerifte şunu duymuşsunuzdur, meleklerden bir kısmı vardır ki sadece kıyamda Allah'a kulluk ederler. İla nihaya onlar kıyamdadırlar. İbadetleri budur. Meleklerden bir kısmı vardır ki sadece rüku halinde Allah'a ibadete devam ederler. Bir kısmı da vardır ki secde halindedir. Meleklerin cüz cüz mükellef olduğu bu ibadeti Allah'u azze ve celle bize salat namaz adı altında tümden bizi bulunan mükellef kılmıştır. Şeytanı bile mükellef kılındığı ibadet çekildiği meleklerin, önce onu, onu, onu ifadeyeyim yanlış anlaşılmaz sebep olur, bir tek secdeydi. Müslim'deki hadis-i şerifte diyor ki, ezan okunup inanan, nidaya ezana cevap vererek namaza gittiğinde, namaza durduğunda şeytan diyor ki, yazıklar olsun bana, ben de namazdan, secdeyle emredildim ama imtina ettim, ateş benim oldu diyor ve insanoğlu. O da secdeye davet edildi namaza ama itaat etti cennet onun oldu diyor. Bize tercihle takdim edilen mükellef kılındığımız bu ibadet şekli her şeye rağmen bizim irademize istersek namaz kılıyoruz. Bizi zorlamamış, bunda bizi mecbur kılmamış, insanların dışındaki mahlukat gibi bizi o ibadet eyleminde mecbur kılmamış imtihana tabi tutmuştur. İslam dinindeki hukuki işlemde insanın tek mutlak hürriyet sahibi olduğu nokta inanıp inanmamadır. Kulluğunu Allah'a takdim etme, Allah'tan gayrına takdim etme hürriyetidir. Bunun dışında mutlak bir hürriyet görmeniz mümkün değildir. Bir şeyin mutlaklığını anladınız mı? Yani insan normal bir hayatında da hiçbir şeyde mutlak hürriyete sahip değildir. Hiçbir kimse mutlak hürriyet sahibi olduğunu iddia edemem. Herkesin hürriyeti bir başkasının hürriyetinin başladığı yerde biter. Din düşmanlarını kullandığı nitelikte hürriyet mutlak değildir. Bunu nasıl kullanıyorlar? İslam, emirleri ve yasakları, haram ve helalların sınırlanması insan hürriyetini kısıtlıyor. Ben istediğimi yapabilmeliyim diyor. Bu düzende, bu sistemde hiç mutlak hürriyet gördünüz mü? yola çıksanız şurada en azından bir trafik levhası görürsünüz, burada giriş yoktur der. Bu sizin hürriyetinizi kısıtladığı anlama mı gelir? Hayır. Hürriyetin insanlar nezdinde bile bütün sistemde, İslam, hakikat dışı sistemlerde mutlak hürriyet hakkı kimseye tanınmamıştır. Çünkü bir başkasının hürriyetinin başladığı yerde senin hürriyetin biter. Bir başkasının hakkının olduğu yerde senin hakkın durur, onun hakkına ihlal, onun hakkına tecavüz sayılır senin hareketin. Ama İslam dini inanıp inanmamadan, Allah'a inanmada küfretmeden bize mutlak bir hürriyet hakkı vermiştir. İnanmak da bizim isteğimizde, küfretmekle de bizim isteğimizde. İman da anlatılmıştır, küfür de anlatılmıştır. İman ederek akıbetin ne olduğu beyan edilmiştir. Küfür edersen de akıbetinin ne olduğu anlatılmıştır. Bunun için İslam hukukunda hüccetin ikamesi dediğimiz, yani delillerin sunulması Delillerin insana ulaşması, insana ulaştırılması, insanın ona ulaşması, kavuşması, iman bahsinde yarın görecektiniz oraya kadar gelebilirsek şöyle bir ifade kullanırım. İmanın muhafazası onun tahsilinden daha zordur. Dersleri dinlediyseniz bu başlığı görmüşsünüzdür veya duymuşunuzdur. Bu ne anlama geliyor? İmanın muhafazası, imanı koruma imanın tahsilinden, imanı kazanmaktan, elde etmekten daha zordur. Bu ne anlama geliyor? İmanı kazanmak kolay. İmanı kazanmak neden kolay? Çünkü Allah'ın herkes üzerinde yarın mazeret göstermemesi, gösterememesi için hüccetin ikamesidir. Öyle veya böyle imandan Tümüyle olmasa bile bazı cüzlerine muhatap olacaktır, astına muhatap olacaktır. Yarın benim bundan haberim yoktu, bunu iman meselesinde tutun, bir de fıtri bazda tutun. Fıtratta yarın bizim bundan haberimiz yok ee, yani şehit en takolu yorum el qiyameti inna daha kapılıyor. Yarın bizim bundan haberimiz yoktu demeyeceksiniz diye. Yarın bizim bundan haberimiz yoktu demiyesiniz diye imandaki asıl aldığımız nedir? Yine dün, dün akşam söylemiştik. "Vemâ kunnâ muazzibîne hattâ neb'at resûle." Biz resul göndermeden hiçbir kimseye azap edici değiliz diyor. Bu gösteriyor ki imanda "Benim bundan haberim yoktu" diyebilirsin. "Bu meseleyi ben duymamıştım" diyebilirsin. Bahi gelmeden çünkü bunu bilmek mümkün değil ama fıtrata ait konumlu tabi atan bilirsin. Kasas'ta da dediği gibi Allahu azze ve Celle sen vahiy gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Bunu hatırladınız mı? Sen vahiy gelmeden önce, vahye muhatap olmadan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. O resul ki en son resul, nebi o bile vahiy gelmeden önce kitabın, imanın ne olduğunu bilmiyor ise imani noktada, vahyin gelişi noktasında onun dışında kim imanı bilebilirdi? Kim kitabı bilebilirdi? Bilemez. Ha, belki hüccetin ikamesindeki oluşan şartlar bulunduğumuz gerçek ortam bize imandan bazı şeylere ulaşamamayı gündeme getirebilir. Ama az kari de bizim daha ruhlar alemindeyken bizden alınan nisakın bir hüccetliği vardır üzerimizde. Burada da sınırlıdır. Ne kadar da muhatap olduysa. Resul inmiştir. Ha Bundan şunu anlamıyorsunuz. Biz Resul yollamadan hiçbir kimseye azap edici değiliz derken, her asır, her devir, her insanı bir Resul'ün gelmesi şeklinde anlamıyorsunuz değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. Risalet o an inmiştir. Onun tebliği kıyamete kadar bütün insanlar için geçerli olan tebliğdir. Muhatap oldukları, mükellef kılındıkları tebliğdir. Ha, bunun ulaştırılması, hüccetin ikamesi gün ve gün yapılır ama kimene kadar nasıl ulaşmış ise mutlak bunun bir sorumluluğu vardır. Bunun içindir ki bizler imani bazdaki sorumlulukta imanı kazanmanın kolaylığını. Neden kolaymış? hüccet ikamesi demektir. Yarın benim bundan haberim yoktu diyebilecek bir nokta bulamıyorsunuz. Tabii ki size ulaşmayan şeyin bir mazereti mevzu bahistir. Burada genel anlamıyla fıtrattan dönüp hareketle giderseniz bu muhatabın bu hitabın muhatabı sayılırsınız ve sayılma zorundasınız da. O zaman şöyle bir izah veyahut daha teferruatıyla anlamak gerekirse imanın tahsili kolay onu muhafaza etmek zordur. Bu ne ne anlama geliyor? Ümmetim 73 fırka Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Kurtulan bir tanesidir. 72'si ateştedir derken, 73'ü buna muhatap, tanışmıştır. 72'si burada bu imtihanı kaybedip zayıf etmiştir. İmanı muhafaza edip koruyamamışlardır. Çünkü ayetlere bakarsanız küfredenlerin iman edenlere nispeten devamlı bir azlığı, azınlık mevzubahistir. Yani kalilum min ibadiye şekur <gülüyor> bana iman eden, şükreden kullarım az yani burada inananların azlığı mevzubahist e, elde ettikleri şeyi korumalarının zorluğunda imtihanı kaybetmelerinin çokluğu, inananların azlığı ve aksinin çok olduğunu gösterir. Bunu da Bazen Kur'an-ı Kerim'de e, çokluk ile azlığın hangisinin iman emaresi olduğu konuşulurken mesela ilim ehlinden birisinin Keşf-i Şubat dedikleri kitabında şunlar e, estağfurullah Keşf-i Şubat dedim. Mesailül Cahiliye diye telif ettiği kitapta şöyle bir başlık vardır. Geçmiş ümmetlerin dalalet sebepleri anlatılırken birisi de nedir? Çokluğun <gülüyor> hüccet olarak sunulmasıdır. Bu kadar insan böyle yaparken, bu kadar insanın yaptığı mı yanlış, senin söylediklerin mi doğru yani? Aynen nasıl babalara tabi olma, babalardan kendilerine intikal eden şeyi doğrunun ölçüsü olarak gösteriyorlar Kur'an'da, o da 70 ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisidir. Hepsi kendileri içinden birisinin kendilerine ne vesul ne bu olarak yollanılmasından sonra onların tebliğinin karşısında ilk itirazı sözleri ne olur? Babalarımızı böyle bulduk. Onların nasıl yapıyor isek biz de öyle devam ettik. Çünkü fıtrî Bazda da verdiğimiz örnekler nihayetinde veyahut en tekû innemâ eşreke âbâ'una mîkab ve kunnâ zürriyeten min ba'dihim ete tuhlikuna bimâ fa'alel muhtilûn Bizden önce papalarımız bizden evvel papalarımız bu ahki, bu misakı bu sözü bozmuşlar. Biz de onları nasıl bulduysak öylece onları takip ettik. Onların yaptığı bu yanlış hataya sebep bize de mi azap edecektin? Etmeyesin diye. Böyle bir söz söylemeyesiniz diye yani bu zikrediliyor. Bu geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi hiçbir zaman çokluk hakta olmanın emaresi değildir şununla karıştırmayın, bu ümmetteki icma, bir şeyin anlamında ittifak, bununla alakalı değildir. Çokluğu, doğrunun hücceti delili olarak sunmadaki yanlışlığı burada anlatmak istediğimizdendir. Onun için imanın tahsili kolay, muhafazası zordur. Neden? İman ettim sözünden sonra imtihana tabi tutulma vardır. Bu ne anlama geliyor imtihana tabi tutulma? mutlak iman ettim diyen siz diyor iman ettik dedikten sonra denenmeden sınanmadan bırakıvereceğinizi mi zannettiniz? Aynen geçmiştekilerin denendi sınandığı gibi siz sınanmadan bırakılacağınızı mı zannettiniz diyor. Bu şunu gösterir ki her inandım diyen inandım dedikten sonra bu sözün o zaman külhüne inmek gerekiyor. Demek bizler iman ettik demeli miyiz? Yoksa iman babadan dededen bize miras yoluyla intikal eden bir miras mıdır? Ya derasip yoluyla intikal eden bir miras mıdır? Dün de dediğim gibi iman bizim hiçbirimizin tercihi değil. Halbuki isteyen inansın, küfre, isteyen küfretini tördü bize bir tercih hakkı veriyor. Yani öz irademiz, ihtiyarımız da biz inanmalıyız. Küfür bile böyle olmalı. Tercihimizden olmalıdır. Çünkü veraset yoluyla intikal eden miras gibi imanın bize intikalinin hani bazen şöyle ifade ederler bizdeki iman taklidi iman derler. Ve taklidi imanı zayi de çok kolaydır. Onu kaybetmek de kolaydır. Bizim tercihimiz de iman ettik sözünün denmesi gerekir. Bunun denmeyişini bırakın dediğimizi düşünün. Ne zamandan beri iman ettiğinizi düşünüyorsanız ne zaman bu sözü söylediyseniz üzerinden geçtiği zamana bakın. Bir sene, iki sene, beş sene, on sene gibi bir zaman aşımını düşünün. Hangimiz bu sözü söyledikten sonra şurada imtihan edildik diye bir tespitte bulunabilirsiniz. İman ettik dedikten sonra mutlak deneneceksiniz diyorsa denenmişizdir. Ama ne zaman nasıl denendiğimizin içimizden kaç kişi farkına varmıştır? Bu söz neyi gösterir? Demek ki iman ettim diyen kişi devam, devamlı teyakkus halinde, uyanık bir halde bulunmalıdır. Ne zaman, ne şekilde, nasıl imtihan edeceğini bilemez. Neyle imtihan edildiğini farkına varmak için önce uyanık olması gerekiyor. Önce imani değerlerin kendi bünyesindeki, cüz'ündeki onun kadri, kıymeti neyse bunun tespit edilmesi gerekiyor. Ve bunun zayi-i yani İmanın cüzleri dediğimiz ki buradaki ifade teksir yani e, çokluk anlamında kullanılmıştır 70 küsur. 71, 72, 73 anlamında kullanılmamıştır bu. Çokluk anlamında neden? Çokluk anlamında olduğu nasıl ferahati de zaten gündeme getirir. En alası la ilahe illallah, evet nasıl yoldan insan, insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi derken başıyla sonu zikrediliyor değil mi? Bu arada ne varsa ki ümmetin ilim ehli bunu ihmal etmemiştir. Benim şu an tahminim e, hatırlayabildiğim, düşünebildiğim kadarıyla yüzün üzerinde ilim ehli ya hassetip imana taksis ettikleri bir kitap vardır ya da mücma halindeki telif ettikleri kitabın içinden bir bap ayırmışlardır. Bu ihmal edilmemiş. Herkes a, a, amel e, amelin imanla alakasını iman bazıdaki alakasını ya sarahaten geldiği şekliyle Mesela şöyle diyor: "Men kâm Ramazan e imanın ve ıhtisaban. Gıfür gıfür lehm attadıma min Her kim Ramazanı gece amadını kastediyor, ikame ederse inanarak ve onun sebabını bekleyerek umarak geçmiş günahları maktûret olur. Yani affolunu diyor. Mekâne Mekâne min bilâhi walîyûm ilâhi faliqul khayran auliyesmu her kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa misafirini ikram etsin diyor. Veya her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya sussun ya da hayır söylesin diyor. Bütün bunları ilmi mehl, imanla irtibatlı olan ameller olarak olarak tümüyle buna da ihtiyaç kalmıyor çünkü kulluk adı altındaki verdiğimiz tarif zaten insandan düşünce, söz, fiil, kasıt olarak ne sudur etmişse, bunlar bu baptandır demiştik. Ha, bunu bu anlamda ele aldığınızda o zaman her meselenin kadri kıymeti <gülüyor> cüz olarak ele alınır. Ondan sonra teferruatıyla alakasında bunu şöyle siz, e, zikredebilirim. E, Hissettiyseniz sanki bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan. Bir kulluğu anlatıyoruz. İmani bazda alakasını, fıtri bazdan alakasını ortada buluşturup tevhidip biraz daha sonra daha ilerideki bir derste intikal etme tertibiyle bunu böyle düşünüyorum. İbadet adı altındaki zikredilen bir şeyin mutlak alakasını üçlü şebeke halinde daha önceki iman derslerinizde duyduğunuzu hatırlatma kastıyla diyorum. İmanı biz kelime anlamıyla ele aldıktan sonra Kelime anlamıyla yaklaşımımız bizim imanı, iman kelimesi emine dediğimiz kelimeden müştaktır, türemedir. Emine nedir? Emine zeydun, zeyd kendini güvende hissediyorum, güvendedir. Yani emniyette. Bu lazım bir fiildir. Yani müteaddi olmayan, taaddi etmeyen bir fiil. Arapçada bazı kelimeleri lazım anlamında buluyorsan fiilleri bunu farklı anlam yüklemek için başka bablara götürüp bazı harflerin ilavesi gerekiyor. Burada bunun emene yani önüne bir emze getirerek bunu ekreme di dediğimiz baba götür baba götürdüğünüzde amene kelimesi başkasını güvende kıldı anlamındadır amentu dediği zaman ben başkasını güvende kıldım. Aynen ve amenahum min havuf. Yarın teferruatına gireriz. El emni kelimesi havuf kelimesinin zıttıdır. Birisini korkudan emin kıldığında ve amenahum min havuf. Onlar onları güvende kıldı. Yani korkudan emin kıldığı anlamında. Buna ruhavi şekliyle yaklaşma diyoruz. Ama ıstılahi anlamda iman kelimesi tasdik anlamındadır. Yani yalanlamanın, teklibin zıttı olan bir anlam taşır. Onun için buradaki ıslahı anlamına da delil getirirken yarın görecektiniz Ben tasdik ettim yani yalanlamıyorum. İman burada tasdik ettim anlamında eyleme düştüğünde bir kalple tasdikleri, dille tasdikleri, azalar ile tasdikleri, yani iman şu üçlü şebeke üzerine bina edilmiştir. Kalple tasdik, dille tasdik azalar ile tasdiktir. Yani kabul etme veyahut itiraf anlamında teleffüz etme şeklindedir. Bunu bir üst merhaleye, bunu şimdi ibadetlerin üzerindeki, imandaki cüz olarak zikredilen ibadetlerin üzerindeki asli unsur olarak düşünün. İkinci merhalede eğer kalp tasdik etmiş. Dil tasdik etmişte <gülüyor> azalar tasdik etmişte bunların ikinci merhaliye intikalinde biz, kalbin itikadı deriz. Aynen kalp ve bir el-i'tikadu bil kalp deriz. Tasdikum bil-lisan derken buna, el itraru bil-lisan noktasına gider. Eğer kalple kabul etmiş dille bunu telaffuz ediyorsak ikrara dönüşüyor. Azalar ile tasdik amel noktasında buluşmuş ise eğer tasdik itikada itikadi boyuta tasdik telaffuzdan ikrar boyutuna azalardaki, azalarla olan tasdik amel boyutuna geçmemişse bunun başlangıçta sadece faydası olduğunu düşündüğümüz bir noktada kalır. Yani aynen men kâle la ilahe illallah da cennet derken yine burada anlı, genelliliğiyle mutlaka anlayabileceğiniz bir noktada buluşturayım. Her kim la ilahe illallah derse cennete giren. Bu toplum ilim e, bu mesela bu toplumda ilma, e, ilim ehli tarafından bu insanlara aktarılırken hangi noktada aktarılıyor? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Ha. Bu kelimeyi söyleyenin herkesin cennete girdiğini düşünüyorum bir, am mı bir ifade, am mutlak mı, mukayyet mi sınırlı mı, sınırsız mı şimdi Arapça bilmeseniz bile yani burada am ile mutlak olduğunun ne anlama geldiğini bilmeseniz bile şöyle bir seyirle yani hareket ettiğimiz zaman bu kelimenin mutlak mı, mukayyet mi olduğunu anlarsınız her kim la ilahe illallah derse, her kim derse la ilahe illallah derse mutlak cennete girer ben bu sözü dedim ama Kur'an'a inanmıyorum dedim bu söz yine geçerli mi? Hayır. geçerli mi? Hayır. neden? o zaman anlıyorsunuz ki değil mi Kur'an'a inanmak evet. la ilahe illallah lazımından <gülüyor> demek ki bu söz mutlak değil sınırlı mukayyet yani mutlakı mukayyit hamled nasıl olur. Sebeplerin hükümlerin müşterek olduğu yerde mutlak ifadeler mukayet olarak hamledilir. Bu sınırlı, sınır olduğunu kendimiz anlıyoruz. Ben la ilahe illallah diyorum, Muhammedur Resulullah demiyorum. Ve la ilahe illallah diyorum, ben kadere inanmıyorum. La ilahe illallah diyorum, ben Kur'an'dan 100 tane ayeti kabul etmiyorum. Bu gösterir ki bu cümle, bu söz andır ama mutlak değildir. Yani mukayyettir. La ilahe illallah burada lazımları vardır. Ha, bu lazımların seviyesi nedir? Onu eda etmek. İmanın itikadi boyutta asli mi teferruatı mı? Burada tekbircilerin yan çizdiği yollardan birisi Devamlı duyarsınız. وَمَنْ لَمْ يَحْصُمْ بِمَا أَنْزَرَ اللّٰهُ فَاُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'ın indirdiği gibi hükmetmezse işte onlar, yani onlar kafirlerdir. Bu ayetin önünde ve arkasında yani sibak ve siyakına bakmadan hemen bunu kullanırlar. Halbuki bu ayet orada müstakil gelmiyor. Her kim Allah'ın indirdiği gibi hükmetmez, <gülüyor> ismi hükmetmezlerse onlar dalimlerdir, fasıklardır. Sözü de var. Ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek hükmetmemes sözü. Tek de gelmiş olsaydı bile. Şimdi bu am genel her kim, her kim sözü burada. Yani vamellem men lem yahkun. Bu ne kireli olmazsa sebiyle Her kim sözünü ifade eder Türkçe. Her kim Allah'ın indirdiğiyle. Her kim 70 milyonun başındaki bir kişi mi? Edep alır. Yoksa 70 milyon inandım diyen herkes. İnandım diyen herkes midir? Herkes. herkes. Neden biz sadece baştakine bu anlama hamle diyoruz? Genelliliği bu şimdi. Ama her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse Allah'ın indirdiğine neden Kur'an'la hükmetmezse demiyor da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, hükmetmezse diyor. Çünkü Kur'an ise indirilenin bir kısmından bahsetmiştir ama indirilenmese bir sünnetin de indirildiğine inanıyoruz her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse bunu kulluk eylemlerini birinin üzerinde düşünün diyelim ki namaz veya içki içmeyi düşünün ikisini bir arada kullanın geliyor şimdi içki içse birisi zina da etse e, hırsızlık da yapsa İslam'dan çıkar mı? Hadis de çıkmaz. Demek ki burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme mutlak kullanılmaz. Burada e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerdir derken Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme daha an ama hükmü mukayyettir. Bu söz kime anledilir? Demek ki içki işte aldı buna diyemezsin. Ama şöyle diyebilirsin. İçkinin itikadi boyutundaki kabul ve İçki de haram mı olurmuş desen... ...onu helal kabul ederek hareket etsen ne olur? Abatlı itikadi boyutta götürür. Ha namaza getirdiğinizde düşünün... ...bir insan namaz kılmayınca Allah'ın indirdiği ile hükmetmiyor değil mi? Evet. Peki bu hükmetme hangi laf eder? Bununla anlatmak istediğimden... ...her mesele tek tek yani hüküm amolabilir. E, hitap amalabilir oradaki sebep ve hükümler mukayet olabilir bazen birisi bazen ikisi birden mukayet olabilir kulluk eylemlerini böylece muhakeme ederek gelmeniz gerekiyor ha burada biz Kur'an'dan ve Sünnet'ten Allah Resulünden selepten yani nakledildiği şeye baktığımız zaman asla namazın vücubiyetini kabul ettiği halde terk etmenin küfre düşmek olduğunu biliriz çünkü selepten gelen de budur sahabenin üzerindeki yani birliktelik teşkil ettiği kanaat budur. Her meseleni kendi üzerinde. Burada şimdi şöyle bir yanlışa da kapı açabilecek size bir kulluktan soruyorlar. Bir kulluğun terkinde ve ihlalinde, onun eda edilmemesi gibi aksinde içki içen dinden çıkar mı dediklerinde biz ne deriz? Çıkmaz. Çıkmaz. Peki bu soruyu kimin sorma hakkı vardı? Ha? bak şimdi içki içen birisi içki kendinden çıkar mı diyor hayır diyor cevabı bu oh be diyor içki içen dinden çıkmıyormuş diyor bir rahatlıyor bu soru kimin hakkı namaz kıldığı halde oruç tuttuğu halde şirk ve küfrü olmadan birisi içki içerse olamaz mı olur bu soruyu sorana verilecek cevap budur o zaman içki içen dinden çıkar mı çıkmaz mı diye soru soran adama sizin cevap yerine tekrar bir soru sormanız gerekir. Ondan evvel bir sorunu var mı? Namaz kılıyor musunuz? Başka sorunları var mı? Burada bizim bu soru cevap tertibimiz bile insanları kulluk eyleminde zikzak etmelerine yardım ediyor. Nerede soruyu, kimin sorma hakkı olduğunu, hangi meseleden sorduğunu tefrik etmemiz gerekiyor. Yani müspette de tefrik etmen gerekiyor memfiden menfilikte tefrik, tefrik etmezsen herkede kafir deyip çıkıyorsun. Evet, Müsbette tefrik etmezsen bu sefer tutuyorsun içkideki hükmü vücubiyetini inkar etmediği müddetçe dinden çıkmaz diye işini namaz için vesaireler için de kullanıyorsun. Onun içindeki imandaki kulluk en üst ala la ilahe illallah'tan en etnasına kadar giden bir süreç içerisindedir. O zaman biz şimdi kullu dolu dolu Kulluk şudur diye tek tek cüz olarak sayamıyoruz. Ama her şeyi hangi söz sarf ediyorsa, neyi söylüyor, neyi yapıyor, neyi düşünüyorsa bunun bir kulluk eylemi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Angarya bir şey yok. O zaman ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım derken Angarya ne var? Hiçbir şey Angarya değilse rastgele sizin ağzınızdan bir söz çıkabilir mi? rastgele bir işi yapabilir misiniz? Veyahut adam oturuyor bir yerde oyun oynuyor ne yapıyorsun? Valla diyor işte zaman geçiriyor. Zaman mı harcıyor zaman mı geçiriyor? O bulunduğu an hal ne üzere ise o bir kumluk eylemi değil mi? O zaman insanın daha da müteyyaklık az önce dedim ya imanın tahsili kolay onun muhafazası zordur burada imanı kaybetme İmtihanı kaybetme meselesi neyin kulluk olduğunu düşünebiliyorsan sen sadece ona kulluk diyorsun ve onun dışında kulluk olan şeyleri Allah'tan gayrına kulluk olarak takdim etmekliğinin bile farkına varamıyor. Farkına varamıyor. İbadeti eğer şu tarif ettiğim bir şekilde düşünmezseniz veyahut herhangi bir şeyin ibadet anlamının dışında kaldığını düşünüyorsanız Hayatımızda ne gibi bir söz, ne gibi bir fiil, düşünce vardır ki bu kulluk eyleminin dışında kalıyor. Bununla şu anlamı da yakalamamız gerekir. Bazen şöyle denilir. Ben Allah'a ibadet etmiyorsam, Allah'tan gayrına da etmiyorum ya. Yani. Bu sözü bazen duyarız, bazen biz bile düşünürüz. Yani Allah'a kulluk etmiyorsam, Allah'tan başkasına da kulluk etmiyorum ya. Yani. Bu söz doğru mudur? Neden yanlış? Allah'a kul değilsen mutlak bir başkasına kulsun. Sen yiyip içiyor musun? Senin yedin ya haramdan ya helaldendir. Aksi olamaz bunu. Yani haramda helal olmayan bir ortadan oklanıyorum diyemezsiniz ki. Yiyip içiyorum diyemezsiniz ki. O size ya haramdır ya helaldir. Ya Allah'a kulsun ya da Allah'tan gayrına kulsun. Ha, bu kulluğu te illa tevhid-i anlamanız gerekmiyor. Herhalde bunu anladınız. Allah'ı birleme babında değil, imanın cüzleri babında, imanın cüzleri babında da hangisinin isyan küfür noktasına varan var varanı tespit etmek için de her nesleyi kendi bünyesinde ele almanız gerekir dedik. Bu taksimatı anladınız. En azından ikinci kez bu sohbeti dinlediğinizde daha rahat bir ortamda şu ifadelerin hangi kasıtla maksatla nerede kullandığını ayırt edebilirsiniz. Etmeniz de gerekir. O zaman biz her halükarda kulsak Angarya dediğimiz bir zaman yok. O zaman işte belki bizim yanlış olarak duyduğumuz dün birisi diyordu çalışma da kulluk. Onun için namazı kılman, yani biraz ihmal eten önemli değil. Bu da sevap bak. Bu da bir ibadet anlamında kullanıldığını görürsünüz değil mi? Çalışmanın ibadet olduğunu söyleyenler, ah keşke çalışmanın, her cüz'ünün, hayatımızdaki her sapanın bu anlamın içinde olduğunu düşünselerdi. Burada bu ayrım neyi kastediyor? Biz hayatımızın her safhasını kulluk yapabilirsek, işte bunun için yaratıldığımızı Rast ediyor hmm. Farkına varabiliriz. O zaman rastgele söz söylemeyiz. Rastgele iş yapmayın. Bir tebessümün bile sadaka, bir yetimin ensesinin bile okşanmasını veyahut fakire vereceğin bir şeyin yoksa ona tatlı bir söz söyleyebilirsin. Ona dua edebilirsin. Bütün bunları kulluk eylemi anlamı içerisinde yakaladığında bu sefer öyle bir müteyaktız yani uyanıklılık haline girersin ki kaçırdığın hata edebileceğin var diye düşebileceğin şeylerin hayatında azaldığını görürsün. Evet. Daha önceki arkadaşları bilir benim sohbetlerim normalde 45 dakikayı zor geçer. Ben kendimi buna alıştırdım şimdi sizin iki de biraz intibakta zorlanıyorum. Bu evet. mevzu burada bu kadar yeter. Rabbim bize söylediklerimizde bildiklerimizde söylediklerimizde amel etmeyi nasip etsin. Ve evet. hakkı ile idrak etmemizi evet. istanlıyorum. Evet. Evet. Hocam evet. bir şey sorabilir mı? Tabii. Bilmiyorum. Söz, soruları, cevapları kayıt alıyor musunuz? De sırflar ve evet. dinim veriş auf? Sırf sohbeti alıyoruz. Tamam. Aslında soru ve cevaplarda mevzuun içerisindeki geçen birçok meselenin daha net açıklandığını bulabilirsiniz. Evet. Düşünce kulluk eylemidir dediniz. Kulluğu tarif ederken dedik ki düşünce, söz, kasıt kastan ne söylediğimi anlamıyor. Niyet yani. Evet. Kasıt ve fiil olarak insandan sudur eden her şey kulluk eylemidir. Peki mesela her şey ile kayımser. Mesela e, salih bir düşüncenin dışında Mesela şeytani bir düşünce sergilediğimiz zaman e, bunlar bizi bağlayacak mı? Çünkü ayet... Şimdi, tövbe istiğfar edersin. O düşünce sende oturup yerleşip söze dönüşmeden adından. Ama o düşünce bizim için böyle bir... Vesvese şeklinde gelebilir. <gülüyor> ha. Sen birisi için yüzden düşünebilirsin. Füsunzan da besleyebilirsin. Çünkü birisi hakkında suizan ne demektir? Onun için kötü düşünme, onundan duyduğun, gördüğün bir şeyi hemen kötüye yorumlama. Bu bir düşünce ile harekete geçer. Aynı şekilde hiç zan da yapabilirsin. Demek ki düşünme zan, hüsnü da ibadet, suizansa da ibadet. Ama hüsnü Allah adına yapılan olur. Suizan şeytan adına, Allah'tan gayrı adına olur ve o hadislerde de çok da gördüğünüz zaman eee Türk elde dineyet korun Allah'a kıyamam ve qud'a ve ala cenubin ve tefekkuru ma ve Onlar yerde ve gökteki yaratılanları düşünürler. Bu düşünce bir kulluk eylemidir. Ha bu sana bir vesvese şekliyle dışarıdan da üflenir gelip bazen Müştümdeki geçen adı Şerif'ten şeytan size gelir diyor. Bunu kim yarattı? Bu Bunu kim yarattı? Allah Allah dersiniz diyor. Öyle bir yere varır ki haşa Allah kim yarattı der. O zaman âmentü billah de indir ve ihlas oku Hocam hani bir ayette ha, düşünce bir ibadet eylemidir. Bunu Allah'a Allah'tan gayrına. Ha, evet ama sen düşünceyi ibadet anlamının dışında görürsen öyle desiseli yani üç kağıtçı, sahtekat şeyler düşünüyorsun ki bir insanı aldatmayı da düşünebilirsin. Bunu nasılandı aldatırım? Bundan, bundan daha nasıl para kazanırım? Onu eyleme dökmeden önce mesela araba tutacaksın. Arabada bazı kusurlar var. Gece bunu nasıl kapatırım? Boyarım, temizlerim yıkarım diyorsun. Bak bu kulluk eylemi. Ee, yarın ertesi günü fiile dönüştüreceğim bir şeyi önceden düşünüyorsun. Ama mesela bunun Ama de... aynı şekilde ya insan Allah'tan korkmalı. Aynı şeyi bana yapsalar ne olur? Değil mi? Hemen düşünceyle nasihata dönebilirsin. Sahabeler diyor ya hocam, hangimiz kalbimize kötü şeyler düşünmüyoruz ki diyor. Sonra ayetini kötü şeyler ayetini... gelmiyor ki. Ha, Bu manada. Ha. Ha. Ha. Tamam. Hangimiz yani yani besvese gelmez, anlık bir kötü düşünce gelmez gelir. Hemen bunu hayırla. Yani, yani tabi aklına gelirsen hangisine yatkınsın biz insanlardan duyduğumuz birçok şeyi hemen kötüye yorumlarız, suizan yaparız. Ama hüsnü zanta da bulunabiliyor. Evet. Hocam bir... Ben... Hocam bir... Bahsediyor, sen bahsediyor, sen evet. <gülüyor> bir de e, düşüncenin cinsi de yani, bazı, bazı düşünceler vardır. Onu onayladığım zaman küfre de girebilirsin. Mesela diyelim oturuyorsun, sessizsin böyle, diyorsun ki ya devredeki işte felsefe Allah gibi haşet görüyor işte bilir, değil an yani kalp onaylarsa bu düşünceyi değil mi hocam şimdi birçok şey mesela düşünce boyutunda kalır mesela Allah hadis-i şerifte diyor ki ben kulumun zannı üzereyim Allah hakkındaki zan ne anlama gelir Zanlı biz hemen kötü hamle hamledebiliriz sui zanla Hüsnü zanla ayırt ediriz, ederiz zanının istikametine. Allah hakkındaki zannınız neyse ben düşünüyorum ben Rabbimden neyi istiyorsam o bana bunu verir. Ben Rabbime güveniyorum. Bu düşünce olarak işler kalple akıl devreye girdiği zaman ne olur? Dildeki bu te, düşünce telefuza, e, zihindeki bu düşünce telaffuza dönüşür. Telefuz ne yapar? tatbike dönüşür. Her halükarda ona güvenme. Yani ona güvendiğin zaman katiyetle seni ihmal etmeyecektir. Bu Allah için olan hüsnüzandır. Eğer o benden isteyin dediyse veren bu sözü söyler. Zaten vermeyecek olsaydı bize istemeyi vermezdi. Yani Allah hakkında hüsnüzan yani düşüncenin çeşidi derken, tabii ki düşüncenin çeşidi önemli. Birisi hakkında suizan yaparken o suizan günah boyutunda kalabilir. Kendini hazırlıyorsun o işe. Ama hemen dönebilirsin. Allah hakkındaki bir düşüncen, Allah göstermesi şirk noktasına kadar da götürebilir. Mesela benim bir arkadaşım vardı hocam. Mesela namaz kılarken ilk başladığı sıralarda işte namaz kılıyormuş. Mesela her seferinde bana soruyordu mesela. Tam namaz okuyorum. kıyama başlıyorum diyordu. İşte Allah yok. Boşuna neden uğraşıyorsun? Hiç boşuna uğraşma diyor. Ben hemen evz besmele çekiyorum içimden. böyle düşünmemeye getiriyorum falan diyordum mesela. Hep bu tür hani bunun için sordum bu soruyu yani hocam yani Şimdi bunu az önce kısmi olarak anlattım da bu denli vesveselere muhatap olan kişi bunun kendisindeki sebebi araştırmalıdır. Düşünün, devamlı iyi şeylerden konuşan ya susacak ya hayır konuşacak devamlı Kur'an-Sünnet sohbetiyle tercümerçi olmuş birisinin düşünce mekanizması artık belli bir şeyin alışkanlığını alır. Avare bırakılan akıl, düşünce mutlaka kötü şeyleri düşünecek. İnsan kendisini avare bırakırsa, hayırla meşgul etmezse şeytanını şerle meşgul eder. Şimdi düşüncenin kulluk eylemi olduğunu anlarsa, az önce dedim ya ...kulluk anlamını, kulluğu... ...bazı şeylere hasreder... ...kulluk budur dersek... ...namadar-ı dersek... ...bunun dışında kalan onlarca kulluk eylemini... ...kulluk görmezsek... ...onlar kendi... Istika ...tabiatı istikametinde hareket eder. Ve suizanla... ...daha meyilli bir hale gelebilir. İsyana daha meyilli bir hale gelebilir. Bunun birçok sebebi olabilir. Dahili olur. Harici sebepleri olabilir. Sen düşünceni neyle meşgul etmelisin? Allah'ın yarattıklarını. Mesela gelen nakillerden katiyetle Allah'ı düşünmeyin. Çünkü biz Zat-ı Celal'i idrak edemeyiz. Zatını düşünemeyiz ama onun isim ve sıfatlarını düşünebilirsiniz. Onu isim ve sıfatlarıyla düşünün. Kur'an'a baktığında devamlı kendisini yarattıklarıyla düşünmemizi öneriyor değil mi? Eğer yarattıklarına bakıp düşüncemizi onun yaratmadaki kudretini, gücünü, azametini düşünürsek sen zihnini neyin düşüncesiyle meşgul ederdin? <gülüyor> Zaten başka şeyleri düşünen fırsat bulamadı. E ee, derler ya dervişin fikri neyse Fikri odur ki, odur. Sen dilini normal zamanda neyle meşgul ediyorsan herhalde fikrin de olmuyor. <gülüyor> soru da verdin soruldu. Evet. Bu fıtrat anlatırken şey demiştiniz. Dediniz ki işte eee fıtratın çeşitleri olduğunu, yani kulluğun çeşitleri olduğunu ve fıtratın değil kulluğun fıtratın fıtratın değil, kulluğun, kulluğun çeşitleri Birçok cüzü vardır. Evet. Birinci misak denilen şeyin işte hani doğuştan belli olan Tribuit'teki kulluğu. Tribuit'teki kulluğun ee, ister istemez Allah'a kulluk yapması gerektiğini söylediler. Böyle olur. İsteğe Oradaki kulluk icbaridir. Şimdi oradaki kulluğun ilk başında gelen bir Rab'bin varlığını kabul. Evet hocam. Şimdi benim asıl gelmek istediğim daha evvel sizin bir dersinizi dinledim De Mesela müşrik çocukların ölümü hakkında Hı. bir söz söylemiştiniz. Hani onların mutlak puanlada... onların, onların ne yapacağını en iyi bilen Allah'tır. Evet. Hadiste gelen de evet Şimdi işte bu durumda mesela ister istemez fıtrattı bir kulluk sergileyecekse bu insanlar daha hani, e, mükellef olmadan e, yani burada bir sıkıntı varmış gibi geliyor. Ben mi anlayamıyorum bilmiyorum Zaten yani. bu e, kullu mevludin yule dualar fıtrattı derken Ayşe Validemiz bu mevzuda Allah Resulü'ne bazı şeyler soruyor. Peki küçükken ölen çocuklar müşrik çocukları der. Onların ne yapacağını Allah en iyi bilendir der. Kader, bu kaderle alakalıdır. Kader mevzunda bazı yerde yani nerelerde susman gerektiğini bilmen gerekiyor. Allah'a neden yaptığı sorulmaz. Şimdi bu bizim anlayışımıza biraz anlayışımız bunu idrak edemeyebilir. Mesela Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'ın arkadaşıyla bir seyahati var. Bu seyahatte küçücük bir çocuğu öldürme olayı var. Neden öldürdüğünü anlatırken ne diyor? Bunlar asi olacaktı, ishankar olacaktı. Bir insan şimdi bir suçu işlemeden onun cezatına muhatap olmaz değil mi? O da bu suçu işlemeden, asi olmadan öldürüldü. Sorabilir miyiz Allah bunu neden yaptırdı? Ama bu bizi bağlar mı hocam? Mesela oradaki o ümmetin bağlar. Çünkü bu bizde zikredilen, Kur'an'da zikredilen bir şey bize vermek istediği var. Ama bu sefer tasavvuşlar şöyle söylüyor hocam mesela işte Hıdır'ın anlattığı mesela o ilimden, batın bizim şekerimize de verildi. Şimdi o işte bununla alakası yok. Onlar ne Musa ne de Hızır'la arkadaş. Hıdır evet. ne de Hızır. Bunu bırak şimdi buradan küçük bir çocuğun daha işleyeceği suçu işlemeden ona ceza verilmesi bu Kur'an'da geçer. Aklımız kabul etse de etmese de Nas'taki gelen vahye teslimiyet önemlidir. Ona bunu neden yaptın denilmez. Burada susmamız gerekiyor. Yo, haşa Zaten böyle bir... Mesela Kur'an'da unuttun dedim size azap edilenler şöyle derler Ey Rabbim bizi gerisin geri dünyaya yollarsan biz artık sana itaat eden kullar olarak yaşayacağız. Allah ne diyor devamında yollasanız yine aynı vaziyette geri gelirler. Allah bizim yani yapmadan ne yapacağımızı da biliyordu. Onun için Allah'a bunun neden yaptın diyemeyi. Şu biraz saçma olur mu hocam bilmiyorum ama biz peki 27 yaşında birisi ölen ölen birisinin içinde yaşasaydı Allah Azze ve celle onun ne yapacağını bilez, bilirdi diyemez Yani bu biraz saçma ama için dedi. O zaman yani ben anlayamıyorum. Şimdi o zaman peki hani neredeyim? bunu kalır? anlayabilmen olur. için kader mevzunun başındaki dört rükünü bir anlaman gerekiyor. Allah'ın ilmini dilemesini... Çünkü bu mevzu kaderle alakalı. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Tamam. Kayıtlar var. Dört, beş kayıtlar dinledim bir hocam. kader mevzusu var. Ben sonraki iki taneyi de dinledim mi? Ya internette ben dinliyorum hocam. Ben son iki tanesi daha var. Evet? Hocam benim de bir sorum. Evet. Buradan biri, sen sen daha önce kaldın. Evet. Hocam ben konu dışında hocam ama izahat da geçtiği diye ben merak Hı. ettim. E, Mayda Suresi'nde verdiğiniz örneklerde Allah'ın indirdiğiyle şu mekmiyelerde o indirilen Kur'an ve Sünnet dediğimiz muhatap burada sadece Müslümanlar mı yoksa o böyle indirilen kitaplar Resulullah bundan geçerli mi eğer değilse niye üç vurgu var orada e, kabir, fas ve zalim zaten, o zaten üçün, sıbat ve siyahına bakmadan sadece Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere kafir diyor tekbirciler. Ee, başında eğer bu ayet <gülüyor> Beni İsrail'e inmiştir. Bizimle alakası ne derseniz ee, Huzeyfa radıyallahu anh'ın dediği gibi siz onlara ne kadar benzeyen kardeşlersiniz diyor. Burada o ayetin sebebün huzuru onlar arasındaki geçen bir vakadır ama hükmü ağamdır, geneldir. Ki teksirde bu kaidedir. Çünkü itibar lafın umumiliğine dir. Sebebin hususiliğine değildir. Bize kullanıldığı gerçektir burada aslında bizim delilimiz olur. Demek ki Allah'ın her indirdiğiyle hükmetmemek illa küfür değil. Fısk da olabilir, zulüm de olabilir. Bu bizim delilimiz. Yani bizim lehimizde işleyecek bir delildir. Onların aleyhinedir. Ama onlardan devamlı görürsünüz ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir derler. Zalimlerdir, fasıklardır demezler. Bu üçünün de aynı anlama İslam'dan çıkaran bir hüküm olduğunu da söyleyemezler belki tek bir ifadeyle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimler den, denseydi, belki İslam'dan çıkaran zulüm olarak düşünmek mümkündür. İslam'dan düşünen fısk olarak düşünmek mümkündür. Veyahut Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirler derken, bar, e, illa bunu İslam'dan çıkaran küfür olarak anlamak gerekmiyor. İbn Abbas el-kufru, el -Kufru, kufru olarak bunu anlatıyor. Ha, burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme sözünün genelliliği, mutlaklılığı üzerinde durmak gerekir. Ve imanla alakalı olmasa sevgili imandaki kulun her cüzünün kendisiyle bunu ilişkilendirmen gerekiyor. Yani hepsindeki hüküm e, vücubiyetini kabul ile haram ve helallılığı hakkında onu itikap farklı bir şeydir. E, haram ve helallüğünü inkar ederek onu itikap farklı bir olaydır. Mesela biz bazen bu faiz meselesinde şöyle deriz. Faiz o denli yayılmıştır ki bu toplumda sistem olarak az ve çok herkese bir bulaştığı taraf vardır. Öyle olmuştur ki ticarette insanlar faizle artık onun dışında bir iş yapmak faizsiz, onun dışında bir iş yapmak mümkün değildir. Ne yapıyorlar şimdi? Faiz gibi bir beladan kurtulmanın zorluğu karşısında selameti onu mübah kılmakta onu caiz kılan yöntemler araştırıyorlar. Her önüne gelene soruyorlar. Haldır ki Müslüman'ın ihtiyaten tavrı şu olmaları. Ben her hangi sebeple olursa olsun eğer bir aramı irtikab ediyorsam önce onun haramlığını kabul ederek yapman benim için en hayırlı olanıdır. Neden? Sadece günahkar olur. Ama onun haramlılığını inkar ederek bunu yapmaya kalkarsan bu dinden de çıkarabilir. En azından bu yönü için bunu bilmek gerekir. Evet. evet. Ben de bir sorumlu. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Birisi şimdi dairel-i Allah, Muhammed-i e Resulallah diyor anladı her şey anladı ama namaz kıymıyor. Şimdi demelikten namaz kıymıyor. O zaman Müslüman kalıyor mu? Veya kafir mi oluyor? Nasıl nasıl değişiyor? Namazı terk etmek küfürdür dersin. Aman namazı terk edene kafir diyemezsin ama ha bu bile bir sorundur. Bunu daha iyi anlamak istiyorsan <gülüyor> tercüme zaten şeyi. Kitap inşallah bitiyor. Yeni şey ilaveleriyle takriben iki misli oluyor. Yani İslam'dan namazı terk etmem lütfen. Ha şu an benim bildiğim ve üzerinde olduğum kanat namazı terk etmek küfürdür. Kur'an'da, sünnette sahabeden ve selekten gelen budur. Sonrakiler tevil edip iftilak etmişlerdir. Nakledilen budur. Ama du saksı sözü her de başlangıçta olsun Kötü Masrahe esinliyişler. Anlaşma değil. Anlaşma değil. Anlaşma değil. Anlaşma değil. Anlaşma değil. Anlaşma değil. Anlaşma değil. Anlaşma değil. Anlaşma gelip bunu Allah Resulüne anlattığında tabi rahatsız oluyor sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor ama ya Allah'ın Resulü bu korkudan dedi çünkü kılıç ensesinde kafasına iniyordu bari kalbini yersaydın yani kalbini mi yerdin diyor vele ki o insan tabi hiss olarak böyle birisinin kafasının üstünde kılıç var iniyor ve o la ilahe illallah diyor yani duygularımız da hareket etti. bu onu korkudan söylüyor değil mi Böyle de olsa o söz ona fayda verir, onu öldüremezdi o Çünkü kalbini yarmadı. Sonra bu söz başlangıç olarak yeter ama devam etmezse yetmez. Onun için az önce de La ilahe illallah diyen cennete girer sözü e, andır ama mutlak değil. Bu sözün lazımları vardır kelime tevhidin telefuzundan sonra yani la ilahe illallah'tan sonra Allah Resulü'nün İbn Mesut'tan gelen rivayetine bakacak olursanız ilk emrettiği şey namaz. Namaz devamı şikten adet kelimeyi Tevhid'in akabinde zikredecekler. Namaz namaz bu dendi kadri büyük olan bir ifadettir. Çünkü Muhammed bin Nasr el Merwazi'nin -mer ee, rahime olan eee Kadri's-salat diye bir kitabı var. Yani namazın büyüklüğünün kadrini bilme takdir etme Evet. Önünde bir sorun var. Heh, şimdi sen. Hocam, e, sohbetin ilk 15-20 dakikasıyla ile, ile alakalı orada kulluktan, kulluğun tiziyatından bahsederken şöyle bir şey getirdiniz, de ki insan yaratılışı itibariyle yani hem şer'i olsun hem kendi olsun her halükarda... Her halükarda kul, kul olarak, olarak yaratılmıştır. Evet, kuldur. Eğer yaptığı yani düşünce olsun, söz olsun, niyet olsun, anar olsun, eğer bunu Allah'a sunarsa şerimana da ibadet olur. Yok eğer bunu başka bir yere yöneterek yaparsa, başka bir yere sunarsa... Her halükarda kuldur. Kullukta tercih hakkı yoktur. İcbari noktasında diyoruz. Evet. Ama kulluğunu takdim ettiği mabudu seçme hakkı vardır. Evet. Şuraya getireceğim. Dediniz ki eğer her halden Allah'ın istediği gibi. Yeme içme bir kulluk eylemidir. Evet. Haramdan yersin veya telalden yersin. Evet. İkisi de kulluk. Helalden yersen bu Allah'a olan kulluk. Mabudunu seçmişimdir. Tabii. Haramdan yersen orada da şeytana olan kulluktur. Diyor. İşte burada soru burasıyla alakalı. Bu kulluk şirk midir? İslam'dan çıkarır Hayır, sormayacağım. Hayır <gülüyor> bu bunu sormayacağım. Hayır, bunu sormayacağım. burada Bildiğimiz kadarıyla ulemanın e, hükümler hakkında, yani kişinin mükellef olduğu hükümler hakkında getirdikleri beş tane esas var. Helal, haram, e, mekruh, menduh, bir de bunda mübah var. Merakib-i ahkam mı diyorsun? Şimdi bu sizin zikrettiğiniz durumda, menduh bunun neresinde kalıyor? Çünkü menduhu tanımlarken, şey, özür dilerim mübah. nubah, nubah'ı tanımlarken diyorlar ki, ...yapılmasında, yapıp, terk edilmesinde ne bir günah, ne de bir sefak bu var. Mübahak ne kadar biz haramı anlattık önce. Haram, ihtilak... Haramda bile bir laf var. Bir naram dediğine birisi helal duyurdu. Onlar daha farklı şeyler hocam. Bir şeyler Temel var. burada. Yani mübahaklılıktaki sorunun icabında büyük bir sorun olmayabilir. Ama bir şeye haram ve helal kılmak, evet, da, Allah, Allah'tan mü? gayrı da edinmeye kadar götürebilir. Bence tehlikeli olan burada. Yani sanki büyüklerini hallettik de mübarek, alabaye kırak etmişti sayılır. İyi bir şey. Bence böyle duralım tertipte. Önce haramlar oturmalı. Kim haram kılar? Allah Onun dışında kim sahram kılamaz? Haramda katilik ve zan yoktur. Bunu düşünemezsin. Ha haramları tasnif ederken mesela doğrudan dolayı ismen haram kılınanlar vardır. İlletten haram kılınanlar vardır. Öyle mi? Hayır. Genel anlamda zararına nispeten haram kılınanlar vardır. Mesela zararlı olan her şey haram. İsraf da haramdır. İsraf bazen yani haramda israf değil helaldeki israftan bahsediyoruz biz burada. Zararlı olan şey zararlı noktasına geldiğinde değişebilir. Genel anlamı, has bir şey için kullanma bazen zararlı olabilir. <gülüyor> Mesela birileri diyor sigara israftır. Onun için haram diyebilir. Şimdi haram o israf olan her şeyi zaten haram bir sigara değil ki. Hasteten onu ona kullanamayın. A, zararlı olan şeylerde haram sigara zararlıdır derken adam tutup diyebilir ki o sigaradan aldığım e, nikotin dediğim şey, siz patlıcanda nikotin olduğunu biliyor musunuz? lü. Patlıcandaki nikotin vardı. Hem de çok fazla. Sen sigara içiyor mu? <gülüyor> Öyle dediği gibi değil. Patlıcandaki nikotin aynen içabda portakaldaki sudaki alkol gibidir. Onun için haram üzerinde durursak koş olur. Çünkü eşyada asıl olan ibahadır. Yani bir şeyin helalliliği için delil istenmez. Bu neler olduğuna dair bana delil getir diyemezsin. Haram derse delil getir dersen. Çünkü eşyada asıl olan ibahadir. Haramını çimdesi diyor. Dedi, Mâlem bir tahrimihi nasdun sari. Onun sarahaten haram olduğunu ifade eden bir nas gelmediği müddetçe o mübahattir. Şimdi ona, ona girmeyelim. Ben sadece bunu anlatabilmek için söyledim bunu. söyledim? Evet. Hocam benim bir soru mu olacak? cevap vermediğim de Çünkü dersin dışına çıkarız. Dersine kadar anladığınızı sorularla ben yakalayabilirim. Ve ne kadar anlatabildiğimi de sorularınızı da yakalayabilirim. Hocam dersin ilk yarım saati içerisinde e, senin bir fıtrat üzerine gelen İrma'nın çok daha sağlıklı olabileceğinden bir şeyler söylemiştiniz orada ben 7. fıtrat kısmını tam olarak anlamadım. Yani orada e... dün yok muydu? Düğün yok. Dün yok. Tüm kayıtları işte arkadaşlardan rica diye aldınlar. Hocam da vurdu bir soru. var. Kimde? Burada var hocam, burada bu. Burada, burada tamam. arkadaş şey yapsa sorsun da zararı yok Hocam şimdi e, ben bir genel bir karşılaştığım problemle ilgili olarak sizin dünkü dersinizle de bağlantılı olarak bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi hocam, fıtratımızı zorlayan çok şey var. Özellikle İslam'ın hükümleriyle ilgili, yaratılışla ilgili, Allah'ın adaletiyle ilgili fıtratımızı zorlayan şeyler var. Çünkü fıtratımıza yanlış kodlamalar yapılmış. Veya aldığımız pozitif eğitim veya pozitif mantık geliştirdiğimiz veya hayatta gördüğümüz pozitif hukuk bizi ister istemez aldığımız eğitim, kültür, yaşam biçimi çok İslam'ın istediği gibi olmadığı için ya da Allah'ın dilediği ve istediği beklediği gibi olmadığı için fıtratımıza da olumlu şeyler yüklenmediği için biz İslam'ın hükümlerini anlamada ilahiyatçı da olsak imam hatip de olsak, sıradan bir Müslüman da olsak belli şey, bazı şeyler fıtratımızı zorluyor mesela şu çocuk biraz önce arkadaş bir şeyler, bu, düzellikler. Şöyle mi kullandın, e, fıtratımız ondan rahatsız oluyor. Öyle diyelim hocam. Çünkü, Belki kelime de, biraz de, Dediğim gibi, evet. vicdan böyle bazı şeyleri birisine anlatırken zorlandığımızda, onun kabulü noktasında, <gülüyor> ve anlatımı, ya bir tane rahat mısın? Fıtri zorlanma o rahatsızlık. Evet kullanımız evet, yani belki kabullenmekte güçlük çekerilen böyle olur, evet. olur yani hocamız şimdi mesela özellikle ilahi Adalet hmm. noktasında baktığımız zaman işte özürlü insanları görüyoruz burada bir sıkıntıya düşüyoruz. İşte eşit şekilde çocuklarımızın işte Avrupa'dakinin Afrika'dakinin Asya'dakinin İslam'dan bir haber doğan çocukları düşündüğümüz zaman bizim Müslüman bir anne baba ve Müslüman bir coğrafyada olmamızın bir avantajlı durumu bizde bazı kabullenmemizi zorlaştırıyor. Bu sorular bize geliyor. Ve sıradan çocuklar bile bu soruyu sorabiliyor. Yani veya değerler çok şiddetli yüklediğimiz zamanda mesela Allah'ın azabıyla ilgili çok şeyi anlattığımız zaman biraz da empati gücümüz varsa bir başkasının da bu durumla karşılaşacağını düşünüyoruz. Ve orada da diyoruz ki bu bu insan benim kadar avantajlı değil gibi sorular soruyoruz. Ve din görevlisi olarak da bu sorularla karşılaşıyoruz. Sanki siz bir parça orayı da biraz daha açarsanız bizim için daha iyi olacak. Yani e, fıtratla imani boyut zaman zaman birbiriyle çakışır durumda mı? Yani? Bunu biraz açar mı? Ha, bu kaderde evet kaderde bunu açacağınızı bekliyorum da. Geçi fıtratı bir ama kulu bakın. Benim ders olarak size işlediğim birkaç sayfa. Bunun <Gülüyor> gerisi fıtratla alakalı. Yine. Ama dediğiniz bağlantıda soruları açtığınızda e, sorumluluk da avantaj. Bazen avantajlar aleyhde etmiyor. Mesela bizim Türkiye'de Müslüman bir aileden doğmamız bir avantaj mı? Bakın şimdi bu avantaj nasıl aleyhimize işliyor? Gronkland'da doğmuş, kutuplarda doğmuş, Allah adına hiçbir şey duymayan birisi ''Bu kainatı bir yaratan var, beni de o yarattı.'' dese, bu sözünü kurtarır. Ama bu söz seni kurtarmaz biliyor musun? Mesela Mekkelilere bak, ee, dün size mi dedim, Mekkelilerin inanç yaşantılarına baksan, Allah'ın yaratıcıları, raza, muhil, mümit, malik mülk olduğuna inanıyor, namaz kılıyor, oluşturuyor, zekat veriyor. Bütün bunları yapıyorlar. Bu bir avantaj mı? ama bakın küçücük bir şey onların her şeyini götürüyor. Allah ile aralarında salih verileri vasıt etmeleri bitiriyor. Bak bu avantaj iş işliyor. Avantaj kadar da sorumluluk gelir. Ha ikramı doğu nispet Bazen şöyle derlerdi bize 67 kuşağı dediğimiz komünistler senin burada doğman bir avantaj. Allah sana ikramda bulunmuş. O zaman Hristiyan aleminde doğan ise durum tez avantaj. O zaman ona kader etmiş diyorsun. Burada avantaj kadar sorumluluğu düşünmüyor. Mahrumiyetin getirdiği şeyleri ceza niteliğinde anlıyor. Bazen onların birçok şeyden mahrum olması avantajdır. Ee, tabii bunu fıtratın biz sadece başlık halindeki attığımız bab e, hülasalandırılan e, adlarını zikrediyoruz. Ama bunların hepsi doldurulur. Mesela fıtri bazıdaki bazı şeylerin varlığını önce format olarak bilmen gerekir. Dün dedim ya mesela konuşma hasretin format şeklinde bir de iskeleti var. Ama dünyaya gelir gelmez bunun hemen yüklenilmesi gerekmiyor mu? Annesi, babası etrafındakiler yüklüyor Sevgi denilen duygu var mı insanda? Bu sevgiye ne kadar malzemesi yükleniliyor? Ne kadar fıtri değerler aslında vicdanı rahatsız eden etmez noktada. Mesela yalan her insanı rahatsız eder. Yalandan rahatlayan bir insan yoktur biliyor musun? Gizlese de onu rahatsız eder. Bazen fıtrat böyle zorlanır eğer bir noktada farklı anladıysam sizi şöyle olduğunu düşündü, anladım yani. Bazı değerlerin zayi bu ortamda çok süratleşmiş. Bu değerlerin kaybı süratleşince o şey bize sanki bir e, ölçü birimi olmuş. Karşıdakini yakalayan olur. var olan yaşadığımız ortamla Avrupa insanı diyelim ki ee, bunu sosyolojide değil Bizim Türkiye'de şimdi e, yani sosyoloji, sosyolojinin okutulduğu fakültelere baktığınızda oradaki kaideler nerenindir? Batı indir? Batı. Aynı insana göre oluşmuştu? Batı insan. Ama biz Orta Doğu insanıyız. Benim sosyolojik yapım farklı. Avrupa'da mesela gurbet gurbetlik denilen bir anlamı göremedin o insanlarda. Ama bak bu bizde var. Şimdi benim fıtratım onların formatını kabulde zorlanır. Ben farklı yapıda yetiştim, farklı bir ortamda oldum. Bunun bazen genetik intikali de mümkündür biliyor musun? Genetik intikali mümkün olduğu gibi bazı şeylerin bazı şeylerin yaşadığın, uğraştığın ortamdan da tesirlenme vardır. İnsan meşgul olduğu hayvandan bile tesirlenir biliyor musun? Allah Resulü diyor, davar çobanları çok kaşin ve küfürbazdır diyor. Koyun çobanları halimdir. Ve yavaş neden? Evet. Çünkü keçiler davarlar çok hareketlidir. Gözünü yum iki dakika davar iki kilometre gitmiştir. Koşarsın, çevirirsin, küfür edersin, ama koyun çabanlarının küfrettiğini göremezsin biliyor musun? İnsan yediği yemeği bile tesirindedir. Bunu, bunu biliyor musun? Tamam. Yaşadığı ortamda diyelim ki ovalı birisinin konuşmasıyla dağlı birisinin konuşması arasında ilk hissedilen fark nedir? Ses, ton. Ses, tonu. Ses tonu. Dağdaki daha sert konuşur. Ama obadaki farklıdır. Bunlar bile insanı yapısına tesir eder biliyor musun? Bazen e, fıtraktaki o format fazlaca yüklenmiştir. Aşırısıyla dozajı fazladır. Bazılarında hafif yüklenmiştir. Bu ne yapar? Şimdi zorlamayı şöyle deneyebilirim. Ağır yüklenilen bir ses senin hakikaten fıtrattaki formatına uymayabilir. Seni aşırı yorar. Yıpratır. Çok genç yaşta kalp hastası olabilir bazı yüklenme stres yönüyle dolabiliyor. Bazı insanlarda bu format çok zayıflamıştır artık. Stres, strese tahammül edemiyor. Neden? Stresin insanda zarar verme noktası kadere imandaki zayiattır biliyor musun? Ee, büyük sahraya seyahatim diye bir Frans yazarlarından meşhur olan Dölen şöyle bir söz diyor. Bir Afrika seyahatinde diyor sahrada 2-3 tane cezayirli kılavuz edindim. Yolu bilen. Cib'e bindik, yedek benzin aldık, mesafeyi tahmin ediyoruz diyor. Ama tam sahranın ortasına vardın, araba aradan diyor. Anlatıyor şimdi, arabanın etrafında belgi, e, dolap beygiri gibi dönüyorum diyor. Ne yapacağımı, çölün ortasında kaldık, susuz açtık derken, zihin yani yoğun bir baskı altında, yani çok yüksek gerilimli bir ceryan verilmiş gibi. Baktım diyor benim kılavuzlara dönüp arabanın gölgesine gitmiş yatıyor. <gülüyor> Adamları tekmeneceğim diyor şimdi. Ya ne yapıyorsunuz? Benim çatladığım bir ortamda siz ne yapıyorsunuz? Ya ne olmuştur? Allah'ın takdir et diyor. <gülüyor> Bakın burada bu tevekkül insanı birçok hastalığa karşı korur biliyor musunuz? Ben e Allah'a orada... kadar eminim. Derken... Bak, şimdi o orada fıttırabilir bak kafayı üşütebilir. Ama bu adamlar değil. Onun için bizim kaderciliğimizi eğer biz aşırı noktada kullanmasak, sınırları aşmasak aslında güzel bir şeydir kadercilik biliyor musunuz? Aslında vebası denilen bu stres panik atak dedikleri var ya en büyük yani kortizonu budur. Ama bunu kaybettiysen işin bitmiş senin. Burada fıtratın birçok yönüne e, danşa hepsini de not etmiş değilim en az 50'ye yakın fıtrat hakkında kayıt vardır. Bunlar eğer sizdileri elde eder dinlerseniz her birisinde farklı bir açılım bulabilirsiniz. Ve şu an bütün insanlar bu meşgul ediyor. Tıpta bile düşünün. E, tedavide kullanılan ilacın yüzde elli fayda verirse mutlak faydayı düşünürüz. Yüzde ellisi sinedir biliyor musun? Hatta bunu ilaçtaki yüzde seksen tesiri moral diyor. Bu da nedir? Allah'ın yazdığı. Bak şimdi mantığa. İnsanlar sporu, bazı şeyleri, yemeğe dikkati uzun yaşamanın çaresi olarak sunar değil mi? Evet. Ama biz öyle demiyoruz. Huzurlu yaşamanın reçetesidir. Çok yaşamanın değil. Hastalık insanın ömrünü kısaltmaz, sıhhat ve insanın ömrünü uzatmaz. Ama sıhhatli bir hayat huzurlu bir hayattır. Hastalıklı bir hayat huzursuz bir hayattır. Bazen hastalıklı bir hayat ölümden daha acıdır biliyor musun? Ee, ötenazi dedikleri şey bundan gündeme gelmiyor mu? Evet. İki geldi hocam. bir soru var. Önce zahmet edip buraya kadar gelenlerin sorusu. Evet. Evet. Başka? Aslında bir şeyleri yakaladığını zannetiyorum ama sıfırı, sıfırı. E, o CD'lerin kayıtları dinlersen birçok sorunun cevabını bulursun. Hocam o zaman müsaade ettiğiniz bir onun devamında bir şey söyleyeyim. Yani Bunlar hocam insanın kendi zihninde tartışması hani bu anlattığım işte fıtrat ve iman boyutu arasındaki bu tartışmayı biraz da sorgulayıcı olması bunda bir e, yani kürte götüren kendi, kendi, kendi zihninde doğruya ulaşabilmeyi veya aydınlanmayı sağlamak için yap, yapması bu ne kadar kendi zihninde tartışması ona çok zaman kaybedebilir problemi çözmeden de ölebilir bence sorunu gündeme taşırsan senin bir senede belki var zaman çözemeyeceğin bir şeyi birilerinin sana sadece bir yol göstermesi buradan git demesi bunu çok kısaltabilir. Belki bir yani bunu normal hayatımızda bile mesela e, babamın bana dedemden naklettiğidir. Bir şey yapmak istediğinde meclise git bir meclise o düşünceni at çekil kenara. <gülüyor> Herkesin ne diyeceğine bak. Herkesi de iyi dinle, topla git. Onakın içinden seç. Bence bazı şeyleri gündeme taşıma çok güzeldir. Bunu insanlar şimdi deneye deneye yakaladılarsa bizim bunu tekrar Amerika'ya yeniden keşfeder gibi kendi kendimize düşünme malzemesi yapmamız yanlış olur. Bence Müslümanlar, inanan insanlar düşündükleri yanlış da olsa ben bununla ayıplanacağım diye düşünmekten korkmamalıdır. Şey, e, açığa vurmaktan korkmamalıdır. Konuş, çekip kendine. Mutlak birilerinin işaret ettiği yer senin için en kısa yol olabilir. Bunu daha rahat düşünebilirsiniz. Yani deneme, yanılma uzun yoldur. Bazen deneme, yanılma aklın terazisiyle de yapılırsa kötü olur. Aklımıza yanlış görünen bir şey bizim için en hayırlı olan olabilir. Mesela bir insanın özürlü olması. Bazen öyle sorular sorarlardı ki, siz yaş benim yaşımdaki olanlar bilir, bir de bu mücadele ortamındaysa, yani 68 kuşağı dediğimiz inanan, inanmayanların mücadelesine baktığında bize şöyle diyorlar, diyorlardı mesela, Allah dediğiniz gibi adil olsa herkesi zengin yapar. öyle şeyler vardı ki hayatta birçok şey yanlıştır. Mesela akrep o kadar tehlikeli bir hayvan gösterilir ki bize herkes akrepten konuşulduğunda korkar. Bak şimdi benim düşünme ama bence akrep su kadar tehlikeli değil. Senede dünyada akrep sokarak ölen adamın istatistiklerdeki rakamıyla suda boğularak ölenlerin istatistik rakamını verseniz hangi çok gelir? Ama sudan hiç korkmuyoruz biz değil mi? Kork akrep korkutuyor. Bu neden biz tabiatın mesela bu ekolojist dedikleri yeşiller akrep bile bu tabiatta bir denge unuturuz diyecek noktaya geldiyse inanan Müslüman bunu denge olduğunu düşünemezse bu korkmuş bir noksanlık sayılır. Bazı şeyleri böyle düşünebiliriz biz bu mümkün değil mi? az önce dediğim gibi bazı şeyleri de biz kendi ortamına çekip düşünebiliriz onu orada anlamak mümkündür farklı bir yerde anlayamazsınız mesela herkes milyarder olsaydı inanın biz pislikten ölürdük biliyor musun? herkes zengin olsa çöpünü kim taşırdı? kim ekmek yapardı? kim ayakkabıcı olurdu? kim terzi olurdu? İnan bu insanlar bu sefer her mesleği öğrenme zorunda kalırlardı. Bence fakirliğin bile büyük nimet olduğu yer vardır bilir misiniz? Şunu hele şu ortamda iyi bilen Milyarları olup lüks bir arabaya binmek değil sade. Sahip olduğu nimetten istifade etmesi değil mi? Adam ömür boyu ağzına tereyağı koyamıyor. Ben otururum dağda bir çeşmenin başında, bir yufkaya güzel bir tulum beyniri sıkar, bir de soğan korsan valla bu benim, <gülüyor> bunun tadını hiçbir şeyden alamaz Sen kuru ekmekten tadalan hayatın zevkini yaşıyor demektir. Bazen bir saadeti çok yanlış yerlerde ararız. Huzur illa zenginlikte değil. Bence gına zenginlik, kalp gına kalptür, kalp, kalp zenginliğindir. Allah'a iman etmek kadar insana huzur veren bir şey yoktur. Bazen insanlar yani geçmişe dönüp baktığınızda senede iki kilo bile et yemiyordu o insanlar. Ama o insanlar var ya o et yiyerken, senin on senede alamadığın tadı alıyorlardı biliyor musunuz? Tadı konsantre olmuş olarak alıyorlardı. Yani bir senelik lezzeti sıkıştırılmış bir vaziyette sen orada yiyorsun. Bence saadeti biz yanlış yerlerde Tabi bazı nimetleri ne kadar kullanabiliyorsan bilmiyorum ama farkındaysanız birçok imkanların çoğaldığı yerde insanların onu kullanması azalıyor. Evet. Fıtrat dersine kayıtları dinlerseniz sizin kesinlikle istifade edeceğinizi düşünüyorum. Hemen mikrofon Hadi ben. olan arkadaşlar Kardeşim soruyor. Hocam ayeti kerimede İbrahim Aleyhisselam hakkında o Rabbine Selim bir kalp de geldi buyuruyor. Buradaki Selim kalpten maksat Selim bir fıtrap mı? Selim ve şirkten ari. İbrahim hiçbir zaman Rabbine ortak koşmadı. Aleyhisselam dedi onu ayetin tev Allah Allah e, Allah Allah Allah. tevhide giriş risaletinde dersini o arkadaş dinledi. O retimi ben dinliyordum.